Muhabbet bağı birkaç haftadır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ilan etmesiyle birlikte çevresinden kelime-i şehadet getirerek kutlu davaya gönül verenlerin hikayeleriyle ya da nasıl oldu mevzularıyla devam ediyor. Bundan önceki haftada Hazreti Bilal Efendimizin kelime-i şehadet getirişini, yaşadığı sıkıntıları biraz da gözlerimiz dolarak, hüzünlenerek işlemiştik. İnşallah bu haftada Hazreti Osman Efendimiz'den başlayarak devam edeceğiz. Zaten bu satırları belki biz radyo başında okuyan ve anlatan konumunda olduğumuz için pek fazla hissiyatımızı da belli edemiyoruz. Veya o hissiyattan mahrum kalıyoruz program yapma kaygısıyla. Fakat bu satırların hakkı zaten en azından gözyaşıdır. Yani bunları okuduğunda bir insanın gözü yaşarmıyorsa, kalbi titremiyorsa nasıl ki iki cihan serveri, efendim kainatın, yaratılmışların efendisi, rahmetellil alemin, mahbulbul kulüp, mürebbi-i vicdan, alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah korkusuyla yaşarmayan gözden ve titremeyen kalpten Allah'a sığınıyorsa bizler dahi gerçekten bu satırları okuduğumuzda kalbimiz titremiyor, gözümüz yaşarmıyor, içimizde bir şeyler titremiyor ise layıkı ile yapamıyoruz demektir. Zaten layıkıyla olması biraz belki uzak bir ihtimal. Niçin böyle? Yani ağlayamıyorsak, kalbimiz titremiyorsa bizim merhamet eksikliğimizden ziyade ilk önce soruşturmamız gereken şey, kontrol etmemiz gereken nokta şudur. Acaba biz bu satırları okurken bize lazım olacağı şekilde ruhumuzla bu mevzulara intikal edemiyor muyuz? Çünkü intikal edildiğinde, yaklaşma zuhur ettiğinde muhakkak insanda hem merhamet hem rahmet vücuda gelecektir. Yani idrak edememenin getirdiğin halden dolayı insan ağlayamaz kalbi ürperemez bu hadiselere karşısında. Merhametsiz oluşuyla değil, gaflette oluşu belki izah şekti Fakat neticede intikal edenler, yani okuduğunda anlaşılması gereken şekline ve rızaya muvafık ahvale yakın olanlar, muhakkak yaklaşınca o yaklaşmanın getirdiği merhamet ve rahmetle ve feyizle kendilerinde bir değişim hissederler. İnşallah bizler bu değişime, Hizmet ediyoruzdur. Bizler ne kadar program endişesiyle e, efendim bu tehsüs yerine getiremiyorsak da inshallah dinleyenler Müstefit oluyorlardır. Şimdi bugün yine biz mevzumuza devam edelim. Eyvallah. Müfredattan geri kalmayalım. Cenabı Osman radıyallahu anh efendimizin Müslümanlığını ilan etmesi Allah Resulü ile tanışması, bu dünyada bilişmesi hadisesini zikredelim. Her konuşmada söyledik, yine söyleyeceğiz. Zira sahabinin, o kutlu zevatın, Efendimiz o aşerî beşerenin İslam oluşu, bin canile Allah Resulüne ve yoluna kurban oluşları ve muhabbet duymaları bu dünya hayatıyla hudutlu değildir. Başlangıcı da bu dünya değildir, nihayeti de bu dünya değildir. Bunun bidayeti tarhurlar alemindeki aşinalıktır ve bunun nihayetsizliği ebet alemindedir. Bu duygularla okuyalım. Belki bahsettiğimiz yaklaşma bu düşüncelerle sağlanmış olur. İnşallah. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz henüz açıktan halka peygamberliğini ilan etmemişti. Bu devrede de Hazreti Ebubekir son derece büyük bir cehd ve gayretle samimi dostlarına İslamiyeti anlatıyordu. Bir gün Hazreti Osman'a da Müslümanlıktan bahis açtı ve onu alarak Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna getirdi. Hazreti Resulullah daima tebessüm eden, parlak bir simaya sahip Hazreti Osman'a Allah'ın ihsanı olan cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim dedi. Resulullah'ın bu sade, bu samimi ve bu icazkar sözleri karşısında Hazreti Osman adeta kendinden geçer gibi oldu ve şehadet kelimesi kendi kendine mübarek dudaklarından döküldü. Bazı insan vardır. Bir söz, bir nazar ona kafidir. Her insanda cevher vardır. Fakat bazı insanda biraz derindir, bazı insanda hemen zuhur eder. Bazı insan bir sözle bir tövbe eder, hayatını tertemiz yeni bir başlangıçla, o sözü, o hali bozmadan sonuna kadar devam ettirir. Genelde bizim insanlarımızda, menkıbeleri okuyan, Allah'ın kıssalarını okuyan insanlarımızda, hatta hatta zamanımızda bir şeyleri kolaycacık yapabilme hastalığının başladığını da düşünürsek, umum olarak insanımızda, Şöyle bir hal ve istek vardır. Nedir o? Ben böyle böyle gidiyorum ama bir gün bir şey göreceğim, onunla beraber hayatım değişecek. Bir gün işte parayı bulacağım, bir anda değişecek. Bir anda bir şeyleri değiştirme hadisatı vardır. Bu doğrudur. Esasında bir günde olmaz. Fakat bir günde olur. Doğru bir sözdür. Fakat ne mevkide bulunduğunuz önemlidir. Yani bulunduğunuz sahada, siz istikamet üzereyseniz, siz belli doğru dürüst hayatınızda sabit kadem olarak bu kelimeleri biraz da kullanıyorum yani ayağınızı sağa sola, sola kaydırmadan dost doğru bir hayat yaşamaya gayret ediyorsanız bazen yalpalar olur çoğu zaman olabilir fakat şunu unutmamak lazım hakikat yalpa yapar fakat yıkılmaz hiçbir zaman bu sözü zapt etmek lazım hakikat yalpa yapar sallanır Rüzgarlardan eğilir bükülür falan ama asla yıkılmaz. Çünkü hakikatin bağlı olduğu zemin oraya bağlı olduğu müddetçe sahibi Allah olduğundan asla ve asla kaybolmaz, helak olmaz, yıkılmaz. Bazı insanın kalp abdesti bir sözle olur ve o abdest hiç bozulmaz ta kıyamete kadar. Bazı insan bir sohbete girer. Canını feda edecek hale gelir. Tövbeler eder, tamam der, çıkar, verir. Bu mizaç farkıdır. Bu cevherin biraz daha derin olma hadisesidir. Şunu unutmamak lazım. Hiçbir zaman kişide bulunan cevher kendisinde vardır ama kendisinden olmakla kendi kendine olmak arasında fark vardır. Kendindedir o cevher ama muhakkak surette o bir terbiyeye muhtaçtır. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şurayla anlatıyorum. Maksadımız efendim böyle vaazun nasihat etmek veya işte mürşitlik taslamak değil. Bizim aklımız ermez öyle şeylere. Hazreti Osman gibi bir haya abidesi. Fıtratıyla, güzelliğiyle zaten sadece ufak şöyle bir hani tozunu almak bile diyemiyorum. Öyle güzel bir insan ki tozunu almak tabirini bile kullanamıyorum. Hani şöyle bir çeki düzen verip, hani bir dokunursunuz tamam olur ya, bir şey düzeltirsiniz hemen tamam olur. Cenab-ı Osman Efendimiz, zaten haya abidesi olarak, zaten hakikat zeminine hep bağlı olarak, hep meyilli olarak yaşadığından, nazarı Muhammedi ve nefesi Muhammedi ile, bir kere nazar edilmesi, bir kere nefes edilmesi, onu ta yemi mahşere ve hatta ondan sonraya kadar, Sağlam bir şekilde İslam ile imanı ı ile buluşturmuştur O kadar ki Hazreti Osman Efendimizden biraz bahsetmek lazım Belki müellif bahsedecek Fakat şimdi Osman Efendimiz de İslam'ı oluşun ilan etti Tamam geçelim öteki bahse Diyemiyorum demem de Çünkü Maksat ve garaz Allah Resulüne yakınlığı Celbetmek Yakınlığı kazanmaya gayret etmekse şu sohbetlerden Osman efendimizi konuşarak da biz bunu tahsil edebiliriz Çok çok okumak değil mesele Mesele hadisenin künhüne özüne vakıf olmak Hazreti Osman efendimiz kimdir? Zinnureyndir İki nur sahibidir Ne demek iki nur? Nur gözükür mü? Nur gözükmez Erbabına gözükür fakat zahir alemde gözle görülebilecek nurlar vardır. O nurlardan bazıları da birkaçı da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kerimeleri, evlatlarıdır. Onlar adeta gözle görülebilecek nurlardır. Öyle olduğu için Hz. Osman efendimiz radıyallahu an, Allah Resulü'nün iki tane nurunu desti nikahlarında bulundurduklarından dolayı zinnureyn iki nur sahibi Allah Resulü'nün iki nurdan evladının nur gibi olan kızlarının kocası eşi manasına söylenmiş işte gözle görebilecek nurlardan demek ki yani Hazreti Osman Efendimiz de bir şekilde Ehli Beyt'e dahildir damat olarak düşünürsek Hazreti Ali Efendimiz gibi Ehli Beyt'e dahildir zaten bakın dört halifenin İki tanesi Hazreti Peygamber Efendimizin kayınpederidir. İki tanesi damadıdır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendilerimiz Allah Resulü'nün kayimi pederidir. Çünkü kızlarıyla evlenmiştir iki can serveri. Hazreti Osman Hazreti Ali Efendimiz de Allah Resulü'nün damadıdır. Ehlibeyt davasını anlatan ve Ehlibeyt'i anlamak lazım diyen insanlar... Niye Hazreti Osman'ı o da damadı olduğu halde dışarıda bırakırlar anlamak mümkün değil. Bir başka şekilde Hazreti Ayşe Validemiz İkicihan Serveri Efendimizin hanımıdır. Safiye Validemiz İkicihan Serveri Validemizin hanımıdır. Annelerimizdendir. Ümmü Habibe Ebu Sufyan'ın kızı Resulullah Efendimizin hanımıdır. Hiçbir zaman şöyle bir düşünün damat mı bir insana yakındır hanımı mı? Niye ehl Beyt davasını konuşanlar Allah Resulü'nün hanımlarını ehl Beyt'ten kabul etmiyor da damadını sadece kabul ediyor? Demek ki maksat ehlibey'te Beyt'e saygı değil. Başka şeyler de var. Bunu da zikredelim. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Zinnureyn. Haya abidesi olduğunu ben burada söylemeye gerek bile duymuyorum. Şu anda dinleyenler en az bizim kadar efendim bu husustaki mevzuata, Vakıftırlar. Fakat iki tanesini hatırlatmak isterim. Bir tanesi hakikaten tacip edilecek bir şey. Böyle yapın demiyoruz. Fakat kendisinin mahviyetine, mahcubiyetine, hayasına bakın. Boy abdesti, gusül abdesti aldıklarında üzerindeki gömleği çıkartmaya haya ederler. Ve vücutlarını eline aldığı suyla veya gömleğinin yeniden elbisesinin içerisine döktüğü suyla vücudunu ovarmış. Meleklerden utanıyorum dermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün mecliste otururlarken hani isadetlerini Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor. İki can Efendimiz de Bu mübarek kademi şerifleri biraz şiştiklerinden ibadet tahttan dolayı şöyle hafif kamisleri yukarı çekikmiş. Yani dizin şöyle bir karış falan aşağısında. Dizin üstünde değil zaten hiçbir zaman. Fakat hafif yukarı çekik vaziyetteymiş. Sıddık Ekber Efendimiz gelmiş. Hazreti Ömer Efendimiz gelmiş. Sahabiden gelenler olmuş. Hazreti Ali Efendimiz zaten hizmet ediyor. Yine dakkı bab eğlenmiş. Yani kapı, kapı vurulmak demeyiz biz. Onun kapısı vurulmaz. Dakkı edilir. Efendim kim demişler? Osman geldi demişler. Osman İbni Affan. Buyursun demiş. Buyursun derken eğilmişler. Kamisini aşağı topuklarına indirmişler. ...hani o zamana kadar o şekilde oturan... ...iki cihan serveri Efendimiz... ...Osman Efendimizin gelişini duyunca böyle bir... ...perhizde bulunmuşlar... ...tedbirde veyahut. Ya Resulallah niye... ...şeklinizi değiştirdiniz... ...istirahatinizi bozmasaydınız... ...buyurmuş ki... ...gökteki melekler dahi Osman'dan... ...haya eder. Ben haya etmişim çok mu? Allah Resulü'nün... ...kendisinden haya ettiği bir zat. Bu insana Osman diyen insanlar bile... ...Hazreti kelimesini başına koymayan... İnsanlar dahi bu haya ölçüsüne riayet etmediklerinden Allah Resulleri ile aralarını açmışlardır. Bulundukları konum nedir bilemem fakat muhakkak açıktır. Onlara yakın gelebilir ama mesafe vardır. Çünkü Allah Resulü ile Osman Efendimizin aralarında kimse yok. Buyuruyor ki her Nebi'nin cennette bir arkadaşı olacak. Benim de cennetteki arkadaşım Osman İbni Affan'dır diyor Hz. Resulullah. Refikimdir diyor yani. yanımdan ayırmadı Çünkü Haya imanla kardeştir. Peygamberler iman abidesidir. Allah Resulü bir çera, bir siracı münir olarak düşünün. Parlak, aydınlatan, aydınlanmış, pür nur bir şem'a, bir kandil olarak düşünün. O güzel kandilin camakanı gibidir Hazreti Osman radıyallahu anh. O kandile eşlik edendir. Hazreti Osman'daki Haya'yı görmeyen, Haya'yı oradan tahsil edemeyen kişi... Allah Resulü'nü muhakkak eksik görür. Görmesi gereken kısmından kendisinde muhakkak bunu da bilmesi lazım diye. Ümmeti Muhammed üzerinde bir hakkı vardır Hazreti Peygamberi. O haklarından bir tanesini Hazreti Osman Efendimizi tanımayan, ona hürmet etmeyen insanlar muhakkak sureti iptal etmişlerdir. Muhakkak Allah Resulü'nü yanlış tanımışlardır. Muhakkak. Bunu tespit edin böyle olduğunu göreceksiniz. Osman Efendimiz'e dil uzatanların Hazreti Peygamber'in sünnet-i ve din-i İslam'a karşı muhakkak eksikliklerinin ve bidatlarının olduğunu fark edeceksin. Arz edebiliyor muyum? Bazı bidatlar vardır beraberinde imanın merkezini Allah muhafaza zedeler. Hazreti Osman imanın Allah Resulü'nün anlattığı o imanın ve İslam'ın merkezinde olan zatlardandır. Bazıları ukalalık ediyor. Efendim diyor camilerde diyor kubbede Ebu Bekir Ömer Osman Ali isimlerini yazıyor Ne lüzum var efendim ismini bir bile yazmaya düzüm yok Bunlar cemiyetteki Tarihteki perspektifi Bilmeyen Hatta ve hatta Hazreti Osman Efendimizin Hayatını bilmeyen insanlardır İddia ediyorum isterse ilahat Fakültesini Okusunlar Osman'ı kendi mahallesindeki Osman gibi okuyan adamlar Ondan feyiz alamazlar iktisap edemezler bu büyük hatadır Allah Resulü'nün o iman ve İslam kubbesinin dört direğidir. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz. Ve nihayet olarak Hazreti Osman Efendimizin ismine lakayet davrananlar ve ehlibeyti Beyt'i seviyorum diye iddia edenler. Hazreti İmamı Zeynel Abidin'in, Cafer-i Sadık'ın, Musa Kazım'ın çocuklarına ve torunların isimlerine baksınlar. 12 imamı dilden düşürmeyenler. Sizlere sesleniyoruz. Açın da kitaplara bakın. Hz. İmam-ı cafer Sadık'ın, Musa-ı Kazım'ın, i̇mam Zeynel Abidin'in, Takî ve Nakî'nin de hatta torununun torunu ve torunlarında, Ehl-i Beyt'ten gelen ailelerin çocukların isimlerine bakın. Dokuz tane Osman isminde isim görecekler. Demek ki anlaşılıyor ki bu fitne, bu fesat ne zaman haya kalktı? Hz. Osman'la beraber kalktı. Hayasız olunan bir yerde Osman Efendimiz olur mu? Haya varsa bir insanda Osman'sız olur mu? Cenab-ı Osman Efendimiz olmadan olur mu? Hazreti Osman izin yüreğin efendimiz aynı zamanda naşirül Kur'andır. Tarihi kaynaklarda bazen e, bunlar yanlış e, eksik veya da aktarılıyor. Cenabı Ebu Sıddık efendimiz zamanında Musaf haline gelmiştir Kur'an. İslam'a girenlerin fevç fevç çoğalması, farklı iklimlerde coğrafyalarda İslamın neş olunması üzerine büyük beldelere Hazreti Osman Efendimiz zamanında başka Kur'anlar da yazılarak gönderilmiştir. Naşirul Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'i neşredendir. Çoğaltandır Hazreti Osman Efendimiz. Ve yine belki bilmeyenler vardır. Muhakkak biliyorlardır ama belki birkaç kişi de olsa bilmeyen vardır. Hatmi Osman derler. Hazreti Osman Efendimiz'in kendisine ait bir hatim etme şekli var. Radyo 15 ne biz bir vesileyle Kur'an-ı Kerim hatim bahsinde, Ramazan'da bu mevzuyu işlemiştik. Hatim-i Osman nedir? Bir haftada hatim edermiş Hazreti Osman Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'in belli yerlerine böyle işaretler koyarak, mesela ilk gün başlıyor Maide suresine kadar. İşte Maide suresini türü en âm'a kadar. Bu şekilde yediye bölüyor, yedi gün içerisinde hatim indiriyor. Ömrü boyunca Hazreti Osman Efendimiz, her yedi günde, her hafta da Kur'an-ı Kerim'i hatmedermiş. Daha çabuk dağıtmeder ama Allah Resulü düşüne düşüne üzerine de tefekkür ede ede Kur'an-ı Kerim'i okuyun diye buyurduklarından bunu muhtedil bulmuşlar. Buna Hatime Osman deniyor, meşhurdur bu. Ve şehit olunduğunda da Allah onlara kafi gelecektir. Muhakkak ki Allah sizin hesabınızı almak hususunda da, kendi hesabını tahsil hususunda da, her ne kalmışsa hesaba ait, onlara Allah kafi gelecektir, ayeti kelimesinin üzerine damlıyor kanı Hazreti Osman'ı. Kur'an-ı Kerim okurken şehit oluyor. Hayasından ve edebinden dolayı bazı meselelere, ona müdahale etse filanca aileden, buna müdahale etse filanca kişi incinir diye insafına bırakmış bazı hadiseleri, Devrinde bazı fitneler zuhur etmiş. Fakat neticede Cenab-ı Osman radıyallahu anh, Efendimizdir, baş tacımızdır, zinnureyndir, Allah Resulü'nün refikidir, daha nelerdir nelerdir. İnşallah okumakla, hayatını öğrenmekle daha çok malumata erişmiş oluruz. ve İnşallah ruhumuz ruhuna yaklaşır da görüşmüş, bilişmiş, tanışmış oluruz. İnşallah. Metinden mi devam edelim abi? Metinden devam ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz de e, belki bu gecenin dingin vaktinde bilemiyorum hangi ortamda dinliyorlar. Belki de motor sesiyle beraber şoför kardeşlerimizle belki öyle dinliyorlar. Fakat neticede belki ses tonumuz yükseliyor ama hani insan yapılan edepsizliği ve terbiyesizliği gördüğünde bir kere rüyasında görse bayram edeceği zat hakkında tahkir Efendim tevfiz böyle çirkin sözler söylendiğinde insanı sıkıyor üzüyor. Üzülmesek olmaz mı? Olmaz. Çünkü imanın alameti Allah için sevmek Allah için buğz etmektir. Yani bu nevi hususlarda bir insan sevgi mevzu olduğunda içi titreyecek dedik ya. Sevdiklerine tahkir mevzunda da içi titremesi lazım. Benlik öfkesi olmadan ama. Hak için bir öfkesinin olması lazım. Bu olmayan kişi eksiktir. Bu şeye benzer yani hani günümüzde yeni yeni hastalıklar var. Hoşuna gitmeyen şeyleri cemiyette gösteremeyen efendim e, belli hadiselerde ailesinin efendim işini gücünü e, muhafaza etmek için bile içinde güç takat bulamayan insanlar muhakkakı psikiyatriste bir ruh bilimciye gidip göstermesi lazımdır kendisini. Aynı bunun gibi iman Muhabbettir fakat beraberinde onu tahkir edenlere, o edebi riayet etmeyenlere karşı da bir hüzün duyabilecek şekilde de kalbinde kişinin bir canlılığın olması icap eder. İman bunu da beraberinde gelir. Hazreti Osman Efendimiz hakkında yine konuşacağız. Zaten satırlarda onun eftaliyetine, ekmeliyetine ait muhakkak bir şeyler söyleyecek mealif. Müsaadenizle çok konuştum ama... Ee, birkaç kelime daha şu saatte bizi dinleyenler açıp kitap karıştıramayanlar pratik olarak bazı cevaplar edinsinler diye gönlüm arzu ediyor diyorlar ki efendim şöyle şöyle bir hadise olmuş Hz. Osman Efendimiz işte şöyle şöyle bir hata yapmış eee o yüzden tar dolunmuş, nazardan düşmüş Resulullah Efendimiz ona şöyle etmiş böyle etmiş gibi terbiyesizliklerin boyutunu bir de fahri aleme taşımak istiyorlar o hayasız, edepsiz ve utanmaz olanlara şunu hatırlatmak isteriz. Hiç memnun olmasaydı Allah Resulü öteki kızını da verir miydi? Allah Resulü'nün muhabbetinin tazelenmesine ve bu dedikodların da bertaraf edilmesine en güzel delil iki Cihan Serveri Efendimizin pak ve münevver kelimesini mübarek kızını tekrar nikahlamasıdır. Öteki kızı alem cemale göçünce Sonra düşünün. Ashabı Bedir'dendir Hazreti Osman. Ashabı Bedir hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde edepsizlik yapılmaması hususunda kesin ve kesin olarak ayetiyle bildirmektedir. Allah'a muhalefettir Ashabı Bedir hakkında ileri geri konuşmak. Bakın ne diyorum? Ayete muhalefettir. Bir adamın namazda anlı yerde çürüse, dizleri yarılsa her gün oruç tutsa, Hazreti Osman'a dil uzatsa, isterse secde izleri yaraya dönüşsün, ceraha taksın oradan. Beyhudedir, beyhude. Aynısı Hazreti Ali Efendimiz zamanında vardır. Hazreti Halit e Ebu Ayyubel Ensari Efendimiz'i, bir gün Hazreti Ali Efendimiz, mevzu mevzuyu açıyor kusura bak. Tamam, kusura bak kardeşim. Ya şu haricilerin durumu nedir merak ediyorum diyor. Bir git de bakı ver ne haldeler. Çünkü her tarafa kızıyorlar. Ne onu tanıyorlar ne bunu tanıyorlar. Günümüzün bazı kendilerini Hazreti Ali'ye nispet edenler esasında nesep olarak, itikadi nesil olarak yani inanç bakımından nesep olarak haricilere dayanmaktadır. Hazreti Halid Ebayyübel Ensari Efendimiz gidiyor bakıyor harici olarak kendini ilan eden biz halife malife tanımayız. Hatta işte ne Bekir'i tanırız ne Ömer'i oradan da hatta peygamberi de tanımayız. İşte Allah biliyoruz birdir. Biz ibadet taat ederiz. İbadet kendimizce yaparız. Diyen insanları teftiş için gönderiyor. Hazreti Halit Ebübeyl Ensari Efendimizin naklettiği sözler en muteber tarih kitaplarında kayıtlıdır. El yazması eserlerden tutun işte bütün hiç kimsenin inkar edemeyeceği şekilde. Diyor ki Ya Ali diyor Bizden daha çok namaz kılıyorlar. Bizden daha çok ibadet ediyorlar. Hatta bazıların alınları çürümüş diyor secde etmekte. Hazreti Ali Efendimize vah vah diyor. Vah diyor, vah. Boşuna hamallık yapıyorlar desene diyor. İtikattaki bozuklukları sebebiyle bu hal onları kurtarmayacaktır. Basit bir hadise değildir. Sonra düşünün kimdir Hazreti Osman? Hazreti Osman radıyallahu anh Kabe'yi İlk o Hudeybiye musalahasında, Hudeybiye antlaşmasında karşılıklı taraflar işte şey yaparken biliyorsunuz belli bir buraya gelecek gerçi ileride anlatılacak. Hazreti Osman Efendimiz Mekke'deki duruma bakmak üzere Allah Resul tarafından gönderiliyor. Bazıları diyorlar ki o şimdi haccını da yapar gelir. Hazreti Osman Efendimiz bak Resulullah'a, Resulullah, Resulullah Efendimiz'e inkiyada ve ittibaya bakın. Allah'ın emmidir hac. Ama o bana emretmeden ben Hacci yapmam diyor ve etmeden geliyor Hazreti Resulullah'ın yanına. Fakat bu meyanda tabi orada Mekke'de bulunduğu için ve bir müddet alıkonulduğu için Rıdvan ağacı denilen ağacın altında Allah Resulü biat alıyor. Ve o ağacın altında biat edenler hakkında Allah ben onlardan razıyım. Yani mealen söylüyorum onlardan menebedi olarak razıyım diye bir müjde vermiştir. Hazreti Osman Efendimiz orada bulunmadığı için bak Resulullah Efendimiz ne yapıyor? Bir elini kaldırıyor, diğer bir elini kaldırıyor. Bu benim elimdir. Bu da Osman'ın elidir. Onun gıyabında diyet aldım diyor. Allah Resulünün refikidir. Allah Resulünün hem demidir... hem cesedidir. Haya ve efendim imanda Allah Resulünün arkadaşıdır. Allah Resulü'nün böyle bir şeyi nasıl ittiraht edersiniz? Hilafeti gasp etmiş. Nasıl Hz. Ali'nin sıra o kasbetmiş Allah Allah ne acayip iştir bu Ömer'den sonra fitne durmayacak diyor zaten Hz. Peygamber Ömer'den sonra Hz. Ömer Efendimiz'den sonra Hz. Osman Efendimiz halife olmuştur fakat şimdi şu soruyu sorarım günümüzdeki bazı hadiselere kendi düzenlerine kendi hükümetlerine kendi devletlerine ufacık bir şeyde baş kaldıran ve bunu gerek sosyal adalet gerek başka bir şey gerek şu şu veya bu gerek eğitimden katkı payı bize ayrılmıyor diye yapanlar bu kadar hakperest olduğunu iddia eden insanlar. Soruyorum Hz. Ali'den daha adil, Hz. Ali'den daha hakkını muhafaza eden, Hz. Ali'den daha fazla medeni cesarete sahiptirler? Ki Hz. Ali böyle bir zulme pençe divan durdu da Hz. Osman'a biat etti. Yani Allah Resulü'nün o kutlu damadı, o veliler şahı Allah'ın galip arslanı, fütüvetin minberi, hatta mihrabı olan Hz. Ali gibi bir zat, lafeta illa Ali diye, meleklerin arşı rahmanda feryat ettiği, böyle bir zat, haksızlık gördüğünde, günümüzün hakkı batılı birbirinden tefrik edemeyecek, insanları kadar medeni cesareti ve hakperestliği yok muydu ki? Hz. Osman'a ilk biat edenlerden de Hz. Ali Efendimiz. Ve kendisine tasarlut edildiğinde, Osmanlı'nın kanını sen soruşturmuyorsun, etmiyorsun falan denildiğinde. Bu hikayeleri sonra uzun uzun anlatırız. Medine zaten işgal halinde olmuş. Hacdan dönenler veya hac için gelenler var. Çeşitli ordular var, bilinenmeler var. Bir böyle şu, bu, bunlar da katildi, bunlar da şuydu diye bir teftiş yapılmaya kalksa, bir ceza verilmeye kalksa ümmet ümmeti kıracak. Bu vaziyetteyken aman durun, suhsükün zamanıdır şimdi. Sonra bilahare yaparız diye Hazreti Ali Efendimiz böyle söyleyince diyorlar ki olur mu canım diyor Osman'ın kanı yerde mi kalacak falan diyenlere bir hutbesi vardır Hazreti Ali'nin. Hazreti Ali'nin bir hutbesi vardır diyor ki siz kim oluyorsunuz da Osman aramıza giriyorsunuz? Siz Osman'a benden daha yakın olabilir misiniz ki onun hak ve hukukunu sormam hususunda beni geri kaldı diye bu şekilde konuşuyorsunuz geri kaldı diye iftira atıyorsunuz? Siz kimsiniz ki Osmanlı arama giriyorsunuz Hazreti Ali? Bu sözünü, bu sözünü kendisinin hutbelerinde herkesin tarafından Hazreti Ali'nin hutbesidir diye kabul edilen hutbe kitaplarında vardır. Bu da gösterir ki Hazreti Ali, radıyallahu an, Osman Efendimiz'e o kadar yakındır ki bu yakınlığı bahane edenlere bizzat kendi yakınlığını göstererek cevap vermiştir. Hz. Ali'nin yakın olduğu, Allah Resulü'nün hemen yanında olan, ondan hiç ayrılmayan Osman Efendimiz hakkında konuşanlar, hangi sahada olurlarsa olsunlar, hangi efendim tarih kitabı, hangi malumatla meşgul olurlarsa olsunlar, hangi muhabbette olduklarını iddia ederlerse etsinler, kör muhabbettedirler ve eksiktirler ve nakıstırlar. Bunu belli bir yere, belli bir cemaate, belli bir düşünceye hizmet etmek için söylemiyorum. Sadece ve sadece Allah Teala'nın inşallah bize bahşettiği zerre kadar da olsa imanımın ve İslam'ımın gereği olarak söylüyorum. Bir tarafı tuttuğumdan değil. Açsınlar orada burada sağda solda iki kelimeyi bilmeyen daha iki ayeti doğru okuyamayan insanların yanlarında duracaklarına açsınlar. Hep söylüyorlar ya Kur'an'a bakmak lazım. Açsınlar Kur'an'ı Kerime, Kur'an'ı Kerime müracaat etsinler. Görecekler. Hadi biz Kur'an okumayız. Açsınlar Hazreti Ali'nin sözlerine baksınlar. Tam sahih bir eser değildir. Nehçül Bülaga'ya baksınlar. Hazreti Ali'nin hutbelerine baksınlar. Siz kimsiniz ki Osman'la benim arama giriyorsun sözünü? Orada görsünler sonra konuşsunlar etrafındakileri. Bizim itikadımızda ekstra bir şey öğrenmemize hacet yok. Mühim olan insanın faydalı ilimle meşgul olması. Çok bilmek marifet değil. Faydalı şeyler bilmek marifet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Diyen bir insana nasıl hakaret edersiniz? Bir de işin bu tarafı var. Sonra da daha önce Şam'dan dönerken gördüğü bir rüyasını kainatın efendisine anlattı. Ya Resulallah dedi. Biz Mu'an ile Zerka arasında bulunduğumuz ve uyuduğumuz sırada bir münadi ey uyuyanlar uyanın Ahmet Mekke'de zuhur etti diye seslenmişti. Mekke'ye gelince sizi işittik. Yumuşak huylu, edeb ve haya sahibi ve cömert bir zat olan Hazreti Osman'ın da Müslümanlar safına katılması müşrikleri fazlasıyla tedirgin etti. İşte o da gösteriyor ki ezelde aşinalık var. Sahabinin hepsi bu şekilde müşerref olmamıştır. İki cihan server efendimizin tepsiratına. Fakat ruhlar aleminde elestü birabbiküm denildiğinde hemen Resulullah'ın yanında bulunan insanlar Allah Resulü imanını, İslam'ı tebliğ etmeye velev ki hafiyen, gizli olarak başlasın. Ama onlar aşina oldukları için onlara gizli yoktur. Onlar yakındır. Onlar ezelde de Resulullah'a mahremdi. Ve yakındı. Şam'daydı. Mekke'de, Medine'de bile değildi. Ama manen yakın olduğu için o Orada da Ahmet geldi müjdesine masar olmuştur Hazreti Osman Efendimiz. Kabilesi fertleri ona eza ve cefaya yeltendiler. Affedersiniz. Bendeniz haddimi aşmak istemiyorum ama taştı rahmet deryası. Allah'a özenenler, veli kulları dinleyenler, veliler gibi olmaya çalışanlara şunu tembih ediyorlar. Şunu unutmayınız ki bu velayet makamına giriş evet Allah yolu açıktır. Allah'ın kula yakınlığı arada hiçbir şey kabul etmez. Allah o kadar yakındır ki. Fakat Allah Teala'nın bu yakınlığını tasdik meyanında olan Allah'a yakın olan kullar vardır. Onlar, biz de bu kişiden razıyız demedikçe o kişi velayet makamında oturamaz. Diyorlar. O tasdik makamlarından bir tanesi de Hz. Osman radiyallahu anh'dır. Hz. Osman Efendimiz'e yan gözle bakanlar ebedi olarak velayete Allah'a yakınlık makamına çıkamazlar. Bunu bilen de bilir, bilmeyen de böyle olduğunu bilecek. Hisseder. Ulaşamadığı yeri hisseder insan. Bende bu yok der. Ulaşanlar da evet biz de gördük diyecektir. Biz nereden biliyoruz? Okuduk. Gördüğümüzden değil. Fakat o her türlü eza ve cefaya göğüs gerdi ve hak bildiği yoldan zerre kadar inhiraf göstermedi. İnhiraf yani bozukluk, ayak kayması, sabit kadem olmaktan hiç şey olmadı, evet. Amcası Hakem bin Ebul As kendisini bir urganla bir direğe bağlar ve döverek şöyle derdi. Sen atalarının dinini bırakır da sonradan çıkma bir dine özenirsin öyle mi? Ant olsun ki tuttuğun bu dini bırakıp tekrar atalarının dinine dönmedikçe seni salıvermeyeceğim. Aynı bugünkü gibi hidayete erişemiyor bazı insanlar. Neden? Benim dedelerim var diyor, babalarım var. Onlar ne derse öyle Öyle olursa işte Osman Efendimiz gibi sırat-ı müstakimi zevkini tadamazsınız. Hazreti Osman Efendimiz gibi olmak istiyorsanız en önce Osman Efendimiz'i görün. Ona da çünkü eza cefa ederken niye bizim dedeleri, niye bizim babaları dinlemiyorsun diye eza cefa etmişler. Dedeleri babaları doğru olsa mesele değil. Hazreti İbrahim'in dinini yanlış anlayan bozanlar dede baba konumuna geldiği için Hazreti Osman cefayı ondan çekmiş. Hala da yine aynı tavırda, aynı kesimden çekiyor. Allah inşallah bizi de, babalarımızı da, dedelerimizi de doğru yolda kayem eylesin. Metanet abidesi, Hazreti Osman'ın cevabı şu olurdu. Vallahi ben hak ve hakikat dinini asla bırakmam. Biz de öyle, elhamdülillah. O, günlerce bu cefa ve eziyetle karşı karşıya bırakıldı. Fakat zerre kadar imanından taviz vermedi. Onun bu metaneti ve büyüklüğü karşısında sonunda amcası küçüldü ve onu salı vermekten başka çare bulamadı. Dedik ya, hakikat yalpa yapar ama yıkılmaz. Orta boylu, esmer tenli, güzel yüzlü, sık sakallı, gül saçlı ve iri yapılı olan Hazreti Osman, fıtraten temiz ve nezih bir insandı. Çok iyi kılıç kullanıyor, aynı zamanda hattat. Hazreti Osman Efendimiz de hattat. Burada esmer tenli denilince... Hani böyle teninin rengi karaya çalan değil. Yani mübarek saçları ve kaşları siyah manasında. Siyahı siyaha yakın şekilde. Mübarek teninin rengi birçok kitapta buğday rengi denilen ten. Açık renk Arap, evladı Arap beyaz tenlidir. Beyaz tenlidir. Hakiki Arap beyaz tenlidir. O siyahi olanlar Afrika kökenlidir. Eskiden Arapça bildikleri için saraylardan gelen veya işte bu şekilde evlerde çalıştırılan dadılar, lelalar siyahi olduğu için Arap bacı falan demiş. Arapça konuştuğu için. Yoksa Arap siyahi değildir. Arap beyaz tenlidir. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tenleri buğday rengi gibi derler. Ama buğdaydayken o yani sarıdan beyaza çalan ten rengi kastedilir. İçki içmeyi cahiliye devrinde kendisine haram kılmıştı. Evet. Fıtraten de Kendisi kelime işaret getirmeden evvelde hiç içki içmeyenlerdendir. Hatta puta tapyanlardandır diye de kuvvetli kaynaklarda rivayet var. Bilmiyorum burada bahsedecekler mi. Servetini Allah yolunda ve din uğrunda sarf etmekten zevk alan bahtiyarlardandı. Evet, en cömertlerinden. Bütün sahabe-i kiram cömerttir ama cömertlikte yarışanlardan Hazreti Osman Efendimiz. Hafızı Kur'an'dı geceleri namazında bütün Kur'an'a hatmederdi. Evet bu namazında hatmi, ezbere okurkenki hatmi. Fakat gözün hakkı olduğu için bakarak hatmetmesi haftada bir keredir. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Hazreti Osman aynı zamanda Resul-i Ekrem Efendimizin damadıdır. Önce Peygamberimizin kerimesi Rukiye validemizi aldı. O vefat edince Resulullah onu bu sefer kızı Ümmü Gülsüm validemizle evlendirdi. Bu sebeple de Zinnureyn lakabını aldı. Bu sefer de ara vereceğiz sözünü bir söyleyelim. Eyvallah. Müsaadenizle bir ara verelim. Sonra inşallah 10-15 dakikada konuşuruz. Eyvallah. Hazreti Osman Efendimiz'den bugün program Bahis açıldı programın başından itibaren ve öyle de devam ettik. Han yani Siyer-i Nebi'den konuşuyoruz. Eyvallah. Hazreti Osman'dan bahsetmek neticede Allah Resulü'nden bahsetmek gibidir. Çünkü Hazreti Osman'ın Efendimiz'e gördüğümüz bütün güzellikler Hazreti Resulullah Efendimiz'in nuruyla zahir olmuştur. Bir ümmetin velilerinin çokluğu ve velilerinin kemali o ümmetin peygamberinin kemaline işarettir zira. İnsanlar velileri, sahabiyi, ehli beyti zikrediyorlar. Fakat Resulullah Efendimiz'in nurunu ve muhabbetini göz ardı ederek zikrediyorlarsa, ona muhabbeti bağlamıyorsa o menkıbeler, o dinledikleri güzellikler, yine beyhude, yine male yani bir konuşma içerisindedirler. Bunlar hep Allah Resulü'ne muhabbet bağını tazelemek için zikredilir. Biz de muhabbet bağında, Allah Resulü'nün muhabbetimizi inşallah Cenab-ı Osman Efendimizle tazeleme fırsatını bulmuş olduk bu gece. Evet. Evet. Hazreti Osman'ın İslam'ın saadet dolu sinesine koşuşunu Hazreti Talha bin Ubeydullah takip etti. Ticaret maksadıyla bir seyahate çıkmıştı. Busra Panayır'ında bulunduğu bir sırada oradaki manastırda yaşayan bir rahip, ''Bu pazar halkı içinde Mekke'den kimse var mı?'' diye seslendi. Hmm. Hazreti Talha, ''Evet.'' ''Ben Mekkeliyim.'' deyince rahip ''Ahmet zuhur etti mi?'' diye sordu. Ve Hazreti Talha ''Ahmet kim?'' deyince de rahip ''Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Mekke onun zuhur edeceği şehirdir. O peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi harem-i şeriften çıkarılacak, hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicrete mecbur bırakılacaktır.'' cevabını verdi. Rahibin bu sözleri Talha'nın dikkatini çekmişti. Derler ki Allah Resulü'nün ismi nebisi Kur'an-ı Kerim'de Muhammed. İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Mahmud, Zebur'da Mustafa diye geçer derler. O yüzden Ahmet zuhur etti mi? diye rahip soruyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nün ismi ismen beş yerde geçer. Dört yerde Muhammed diye geçer. Sure-i Saf'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın benden sonra gelecek olan kişi ki ismi Ahmet'tir diye zikredilen Ahmet ismiyle de bir kere geçmiş olur. Yani dört yerde Muhammed ismi şerifiyle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ilan etmiş ve İncil'de de nasıl ilan ettiğini yine Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Ahmet ismi şerifiyle. Evet. Mekke'ye gelir gelmez halka yeni bir haber var mı diye sordu. Evet dediler. Abdullah'ın oğlu Muhammedül Emin peygamber olduğunu iddia etti. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir de ona tabi oldu. Bunun üzerine derhal Hazreti Ebu Bekir'in yanına vardı ve ''Sen Muhammed'e tabi oldun mu?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir ''Evet'' dedi. ''Ben ona tabi oldum. Sen de git ona tabi ol. Zira o insanları hak ve gerçek olana davet ediyor.'' Hazreti Talha da rahipten duyduklarını Hazreti Ebubekir'e anlattıktan sonra beraberce Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Derhal Müslüman olan Hazreti Talha rahibin söylediklerini anlatınca Peygamber Efendimiz gülümsedi. Müşrikler Hazreti Talha gibi faziletli bir insanın da Müslüman olmasına tahammül edemediler. Kureyş'in azılı pehlivanlarından Nevfel bin Adviye onu bir ipe bağlayıp işkenceye uğrattı. Genç yaşta İslamiyetle şereflenen Hazreti Talha, cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. Burada hemen şeyi arz ederek e, programı da nihayet vermiş olalım konuşmaya da. Hani cennetle müjdelenen on sahabiden biridir sözü devamlı geçiyor. Eyvallah. Cennetle müjdelenen on sahabi diye zikredilmesinin sebebi en başta hakikaten göçmeden evvel, Hali hayatında, dünya hayatı içerisinde cennetlik olduğu müjdenin kendilerine ilan edilmesi veya insanlara duyurulmasıdan kaynaklanıyor. Fakat bu 10 kişinin 10 kişiden dir sözü şuradan gelmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün müstakilen bu 10 zebatı kiramı sırayla sayıyor. Ebubekir fil cennet. Ömer fil cennet. Osman İbni Affan fil cennet, Ali fil cennet diye böyle on kişiyi sayıyor Tarha bin Ubeydullah fil cennet, fil cennet, fil cennet, cennettedir cennettedir cennettedir diye bu on kişiyi saydığından dolayı aşerimi beşereden eden diyorlar şimdi ne demek istiyoruz şunu demek istiyoruz can kulağıyla dinlesin kıymetli dinleyicilerimiz dünyadayken cennette müjdelenenlerin sayısı on değildir ondan ibaret değildir hem ondan ibaret değildir, hem on kişiden ibaret değildir. Tefsirlere bakıldığında, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlere bakıldığında, o Kur'an'daki ayetlerin sebebin bakıldığında, başka cennetle müjdelenen, hatta Allah Teala tarafından razı olunduğu müjdesi verilen sahabileri duymuş oluruz. Şecele-i Rıdvan'ın altında biat edenler buna dahildir. Ashabı Bedir'den olanlar buna dahildir. Hususi, mesela Kâbi İbni Malik, Mesela Hazreti Hatice-ül Kübra, mesela Ayşe Validemiz, cennette olduklarına dair bizzat Peygamber Efendimiz haberi sadıkla, sadıkul vaad olan Hazreti Peygamber'in vaadiyle tasdiklenmiştir. Fakat onunun birden sayıldığı, on kişinin beraber sayıldığı meşhur bir hadisi şerif var. Sahih hadis kitaplarında. Hepsi onların cennettedir diye isim isim sayılıyor. Hatta yani Ebu Bekir, Ömer, Osman diye saymıyor iki cansel biri. İsmini söylüyor, cennettedir. İsmini zikrediyor, cennettedir. Diye bu on kişiyi saymasından dolayı, aşere-i mübeşşera, yani cennetle müjdelenen on kişi manasına söyleniyor. Ama ondan mı ibarettir? Hayır. Birçok ayette ve hadiste işaret edilen şekliyle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyadayken veya hemen cenaze namazından sonra, cennettedir müjdesini verdiği sahabe-i kiram sayısı, Epeycedir, evet. 400 küsurdan fazla olduğunu söyleyen alimler var. Yani müjdelenen, cennette olduğu bilinen değil. Cennetle müjdelenen 400'e yakın sahabinin olduğunu rivayet eden alimler var. Bunlar okununca, öğrenilince zaten karşılaşacaktır. Hani diyebilirler ya aşırı mübeşerden değil şimdi bu malumat nereden geldi demesinler. İnsanın her zaman bilmediği çoktur. İnsan öğrendikçe bilmediklerinin farkına varır. Dinleyicilerimiz de okudukça bu anlattığımız gibi hadisenin ceryan ettiğini bilmiş olacaklar. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz onun hakkında yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak isteyen Talha'ya baksın buyurmuşlardır. Allah Allah. Efendim gayibi Allah'tan başka kimse bilmez. E, nasıl bilmiş? Şimdi öyle diyorlar ya Gayibi Allah'tan başkası bilmez Doğru Gayip olanı Allah'tan başkası bilmez Sence gayip olan bir şeyi Allah sana hazır bir şekilde Eylerse O gaybubeti O gayipliği senden kaldırır Sen görürsen ama ben göremezsem Benim için gayip olan şey Senin için hazır olmaz mı Benim gayip zannettiğim şeye Sen nazır olmaz mısın Nezaret etmez misin Adamın gözü vardır 500 metreyi görür bir başka bir mahlukun gözü vardır. 10 kilometreyi görür. Görülmez diyebilir misin? Bu gayip midir? Sana bana gayiptir. Allah Resulüne gayip değildir. Neden? Allah bildirdiyse ortada gayiplik mi kalır? İşte Allah Resulünün mucizelerindendir. Hazreti Talha bin Ubeydullah için iki cihan serveri yeryüzünde bir şehit göreyim. Yürüyen bir şehit göreyim diyen varsa Talha'ya baksın buyuruyorlar. Evet. Son derece cömert ve cesur bir sahabiydi. Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimiz'e atılan oklara elini tutmuş ve bu yüzden parmakları çolak kalmıştı. Aynı harpte 80'e yakın yara aldığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamıştı. Yani düşün siper yok herhangi bir kalkan yok. Allah Resulü'ne gelmesin diye hiç düşünmeden elini tutuyor. Vücudunu tutuyor. Vücudunu aşırmak istediklerinde oku ellerini kaldırıyor. Allah ve Resul yoluna böyle feda olmuş, feda olduğunu da göstermiş başımızın tacı sahabeyi kıramaz Eyvallah. Bundan sonra Halit bin Said'in İslam'ı kabullenişi, kelime-i şehadet getirişi bahsi gidecektir. İleriki programlarda nereyi takip edeceklerini dinleyicilerimiz bilsinler diye arz etmiş olalım. Eyvallah. Fakat konuşmayı bugün burada nihayete erdirmiş olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hem Allah Resulüne salatu selam olsun, hem onun ehline, ailesine ve asabına dahi bu Salatü selamdan ikram buyurulsun diyerek Salatü selamımızı getirelim ve inşallah muhabbetle, ülfetle Allah ve Resulüne tabi olmakla kıymetli dinleyicilerimizi ...uğurlamış olalım.